32. Bölüm Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.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 çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, ''Taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım'' derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı. Sana yardım edeyim çok yoruldun Beraber yaptık Sen de benim kadar çalıştın Aa, Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Kaç gündür evinizdeyiz Kaç boğaz dağ eklendi sofranıza O nasıl söz Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin Tabii ki hayır O zaman Allah sizden razı olsun ne diyeyim Sizden de Hem sizin gelişiniz Medine'de sükuneti sağladı biliyor musun Nasıl yani biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazrec iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış. Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden? Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı. Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı? Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazretçililerle müttefik oldular. Onları Eftililere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar. Sonra? Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi. Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler. Evet. Onlar bize birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nınsa tabakladıkları deriler meşhurdur. Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi. Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu. Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı? Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar. Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene. Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı. Hamdolsun. İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz. Ne güzel insanlarsınız. Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı. ''Ya Resulallah! Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.'' Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz on yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı. ''Ya Resulallah!'' Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar. Resulullah'ı sevmek insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enesçik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu. Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esve'de Doğdukları yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler Hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu Ah ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam Sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam Bir gün mecenne pınarına varıp suya kansam Şame ve tafil dağlarına doya doya baksam Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hz. Ebubekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı Bu duruma son derece üzülen peygamberimiz Allah'ın Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et diye dua etti ve şöyle dedi. Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa, ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım. Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, Muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler. Ya Resulallah! Kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler. Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine, Vurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı, Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti. Münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri, orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu. Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Bu ne anlama geliyor yani? Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ot bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine'de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır. Doğru, doğru söylüyor. Evet. evet, doğru söylüyor. Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensupları ile ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti. Asr Saded Radyo Tiyatro'sunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.